2008 numaralı konunun devamı, Sedbine bir Vakkas'a, dünkü adamı bize gönder, diye haber saldılar, Saad ise bu kez Huzeyfe bin Misan'ı gönderdi, o da aynı kılıkta gitti ve çadıra yaklaştığında, in, dediler, Huzeyfe eğer şahsi işim için gelseydim sizin bu teklifiniz uygun olurdu, gidip kumandanınıza sorun iş onun mudur, yoksa benim mi, eğer işin benim olduğunu söylerse yalan söylemiş olur, o zaman ben de döner giderim, Şayet işin benim olmadığını söylerse, o zaman da ben nasıl istersem öyle girerim, dedi. Bu durumu Rüstem'e bildirdiler. Rüstem, bırakın istediği gibi gelsin, dedi. Huzeyfe çadırın dibine kadar atıyla gitti. Rüstem tahtının üzerine kurulmuştu. Huzeyfe'ye, atından in, dedi. Huzeyfe inmedi ve inmemekte direndi. Rüstem, neden sen geldin, dünkü adam niye gelmedi, dedi. Huzeyfe, bizim kumandanımız herkese eşit davranır. Sıra bugün benimdir, dedi. Rüstem, sizin gayeniz nedir, bizden ne istiyorsunuz, diye sorunca, Huzeyfe, aziz ve celil olan Allah Teala bize dinini ihsan etti. Biz inkardayken, ayetlerini bize gösterdi. Biz de ona iman ettik. Bize insanları üç şeye davet etmemizi emretti. Bunlardan hangisini kabul ederseniz onu sizden kabul ederiz. Ya Müslüman olursunuz, biz de sizden vazgeçeriz veya cizye ödersiniz, biz de sizi himaye ederiz, ya da bizimle savaşırsınız, dedi, Rüstem, yahut da barış için bize mühlet verirsiniz, dedi, Huzeyfe, dün dahi size üç gün mühlet veriyorum, dedi ve bu kararında ısrar etti, bunun üzerine Rüstem, yanındakilere, durumu görüyorsunuz, dün gelen adam bize hiç taviz vermedi, üstelik kendi yerimizde bize hakaret etti, akıl ve dirayetiyle bizi köşeye sıkıştırdı, bugün de bu adam geldi, bu da dünkünden aşağı değil, biz hiçbir zaman bunlarla başa çıkamayız, dedi. Kendi aralarında tartışmaya başladılar. Huzeyfe de dönüp geldi. Ertesi gün Rüstem, Sa'd bin Ebi Vakkas'a tekrar haberci göndererek bir elçi daha göndermesini istedi. Sa'd bin Ebi Vakkas bu sefer Muayir bin Şube'yi elçi olarak gönderdi.